Günaydın. Bu salı sabah erkenden programa yine başladık sizlerle. Merak ediyorum acaba kaç dinleyici bugün okula çocuğunu bıraktı veya servisle uğurladı? Vardır bir yerlerde bu konuda bir istatistik şüphesiz ama her neyse okula giden çocuklarınız varsa bu kampanya sizi ilgilendirebilir. Aynı görüşte olursunuz olmazsınız sizin bileceğiniz iş ama katılıyorsanız siz de destekleyebilirsiniz. Bir dinleyelim bakalım neler var bu kampanyada. Özlem Önder tarafından Milli Eğitim Bakanlığı'na yönelik başlatılan kampanyanın talebi, üniformanın kaldırılması için alınan kararın iptali. Kararın yanlış olduğunu söyleyen Özlem sebebini şöyle açıklamış. Karar yanlış çünkü küçük çocukların tam öğrenime başladıkları yaşta rotalarını değiştirip maddi farklılıkların gözlerine sokulması na neden olacak bu karar diyor. Öğrencilerin üniforma ile okula gitmeleri maddi dengesizlikleri örten en büyük unsurdu. Yılda iki defa kutlanan bayramlarda bile çocuklarına bayramlık alamayan aileler var. Daha 5 yaşında okula başlayan minikler okula giderken yarın ne giyeceklerinin telaşına düşecek ve çocukların psikolojileri bozulacak. Aileler hem maddi hem manevi yönden sarsılacak. Karar alınmadan önce velilere bir anket yapıldığı ve sonuçta velilerin %60'ının olumlu yönde oy kullandığı iddialarına karşık ben, ben de veliyim ve böyle bir anketle karşılaşmadım. Bu ankette hangi velilere ne zaman nerede yapıldı diye soruyor Özlem. ''Çocuklarımızı gelecekte ülkemiz için eğitimli meslek sahibi birer birey olmaları için okula gönderiyoruz. Bütün bunlara istinaden çocuklarımızın amacının sadece eğitim olması, dikkatlerin başka yöne çekilmemesi için serbest kıyafete hayır diyorum. Bütün velilerin benimle aynı fikirde olduğunu düşünerek kampanyayı başlatıyorum ve katılımlarınızı sesimizi duyuracağımıza inanıyorum. Siz de bana katılırsanız.'' diyor. Özem'in başlattığı kampanyaya gelen yorumlarda çeşitli tabii kimi veliler bu kararın öğrenci arasında ayrımcılığa sebep olacağını söylerken kimi de üniforma kaldırıldıktan sonra herhangi birinin de istediği okula girebileceğine forma olmadığı için öğretmenlerin o kadar öğrenci arasında okula dışarıdan gelenleri fark edemeyeceğini ve bunun da sonunda güvenlik sorunlarına sebep olacağını söylüyor. Haydi ilginç yaklaşımlar. Çocuklar olarak biz her zaman üniformaların olmamasını isterdik ama belki ilkokul, ortaokul, lise filan farklı olabilir tabi artık iki öğretim var gerçi. Eşitsizliklerin yaygın ve yoksul olduğu ülkelerde baktığımız zaman buralarda forma uygulamasının daha fazla olduğunu görüyoruz. Bir de enteresandır çok pahalı ve disiplinli okullarda üniforma var. İlginç bir ikilem yani yoksulluk ve e, zenginlik arasında herkesin de üniforma görüyoruz. Ortası sanki sosyal demokrasilerde de pek yok gibi. Yorumları okumak ve kampanya hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz change.org Taksim Okullarda üniforma adresini ziyaret ederek daha fazla bilgi sahibi olabilir. Bu konuda siz de görüşünüzü veya imzanızı verebilirsiniz. Sadece çocuklar olanları değil eğitim sisteminden geçmiş ve geçenler de de çalışacak olan hepimiz için esasında ilgili ve önemli bir kampanya Milli Eğitim Bakanlığı'na yönelik Sezer Pal tarafından başlatılmış. Fakat bu kez kampanya öğrencilerin kıyafetlerini değil eğitim sistemini konu ediniyor. Kampanyanın talebi ezber eğitim yerine kişilik ve beceri eğitimi verilmesi. Çocuklara ezber temelli eğitim yerine kişilik ve beceri eğitimi verilsin. Çocuklarımızın gözündeki ışığı söndürmemek için bunu istiyoruz. Çocuklarımız okula gidip geliyor ama biz 1980'lerde yaşadığımız ortamdan çok farklı bir eğitim sistemi yok şu anda maalesef. Biz beden dersinde spor takım çalışması ve rekabet yerine askeri yanaşık düzen eğitim ile sindirilmiş bir nesiliz. Çocuklar ayrı ayrı bir değer olarak değil bir koyun sürüsü yontulması gereken vatandaş modeli olarak görüyor, görülüyor. Onların ayrı ayrı yeteneklerini geliştirmek yerine sivrilikleri törpülenip tek tip olmaları yönünde tasarlanmış eski bir paradigma ile eğitim alıyorlar. Çocukların öğrenme stillerine ve bireysel yeteneklerine önem verilmiyor. Tüm sınıf ortalama kabul edilerek eğitim veriliyor. Verilen ödevler ve içerik onları meşgul etmeye yönelik geliştirmeye değil. 500 sayfadan fazla yazı yazıyorlar. O küçük bileklerini ağrıtana kadar ama yıl sonunda o defterellerin hepsi çöpe gidiyor. Çocuklara verilen bilgilerin neredeyse tamamı sınavdan hemen sonra unutulmuş oluyor. Ve zaten bunların hepsi internette var. Neden bilgi yerine, araştırma becerileri, dil kullanımı kritik düşünebilme, takım çalışması gibi 21. yüzyıl becerileri kazandırılmıyor diyerek mevcut eğitim sistemini sorgulayan Sezer çocukların en iyi beraber çalışarak öğrendiğini fakat buna rağmen çocukların birbiriyle konuşmasının bile neredeyse bütün derslerde yasak olduğunu söylüyor. Sıraların oturma düzeni de buna uygun değil zaten. Her şey öğretmen temelli. Neredeyse eğitim teknolojileriyle ilgili her şeyler her şey de öğretmenler için. Öğrencilerin öğrenmeyi öğrenmesi ile ilgili pek bir şey yok. Öğretmenlerin öğretim becerileri çok gelişmiş ama eğitim becerileri maalesef zayıf. Daha fazla eğitmen, daha az öğretmen istiyoruz. Ben çocuğumu her gün servisle okula gönderdikten sonra akşam donuk bakışları ile eve döndüğünde kalbimin köşesinde bir sızı beni rahatsız ediyor. Peki ya sizi diyerek destekçilerini hem de düşünmeleri için bir soru soruyor ve desteklerini bekliyor. Bu betimlemeler doğruysa şayet pek de Çağ dışı bir eğitim ile karşı karşıyayız. Böyle bir okula göndermek çocuğa yarar mı getirir zarar mı bilmiyorum. Bazı derslerimi hatırladığımda ise ne kadar benzer olduğunu görüyorum bu betimlemelerle. Bundan 30 yıl öncesi aynen böyleydi. Biz halen 30 yıl öncesinin eğitim anlayışıyla eğitim vermiyoruz ümit ederim çocuklara. Kampanya ile ilgili detaylı bilgi almak isterseniz change.org taksim eğitim öğretim. Adresini ziyaret edebilirsiniz. Change.org Taksim Eğitim Öğretim. Son olarak Türkiye'den dünyaya açılalım ve Kuzey Amerika'ya gidelim. Ancak hikayesi ta Akdeniz'e kadar uzanıyor. Kanada'da Ingrid Kerrigan tarafından göçmenlik bakanlığına yönelik başlatılan kampanyanın talebi Ben Muhuda ailesinin insanca şartlarda Kanada'ya geri getirilmesi. 2008 yılında Öğretmeni olduğu ana sınıfının iki öğrencisinin ailesiyle beraber mülteci statüleri reddedilip Libya'ya geri gönderildiklerini ve Libya'ya gider gitmez de babaları Adel'in tutuklanıp işkence görmeye başladığını öğrenmiş Ingrid. Ben Muda ailesi 2000 yılında Libya'dan kaçarak Kanada'ya gelmiş. Ailenin babası Adel'in erkek kardeşi Kadafi karşıtlarının içindeymiş ve Adel kardeşiyle ilgili bildikleri için polis tarafından defalarca dövülmüş ve sorgulanmış. Yeni bir hayata başlamak için iki çocuklarını da alıp her şeyi geride bırakarak Kanada'ya gelmişler. 2008 yılında mültecilik başvuruları reddedilmiş ve Kanada Göçmenlik Bürosu yetkilileri Adel'in hayatının tehlikede olmadığına karar vermiş. Oysa o dönemde Adel için Libya'da tutuklanma kararı varmış. Aile Libya güvenlik güçlerinin eline teslim edilmiş. Onlar da Adel'e ulaşır ulaşmaz işkence yapmaya başlamışlar. Aile sonunda zar zor kaçarak Malta'ya gidip sığınma talebi. Etmiş. O zamandan beri benim gibi Kanadalı arkadaşları ve kurumlar bu adaletsizliğin bir an önce sonlanması ve ailenin Kanada'ya gelmesi için uğraşıyoruz diyor Ingrid. da ailesinin dört çocuğunun tek bildiği yer Kanada. Son iki çocuk Adam, Adam ve Omar zaten aile Kanada'ya yaşamaya başladıktan sonra dünyaya gelmiş diyerek ailesinin hikayesini anlatıyor Ingrid. Birleşmiş Milletler Göçmenlik Komisyon üyeleri Kanada hükümetinden aileyi tekrar kabul etmesini de istemiş. Bunun üzerine Göçmenlik Bakanı aileye her türlü insani desteğin verileceği sözünü vermiş. Fakat buna rağmen ailenin vize başvurusu reddedilmiş. Ingrid diyor ki lütfen başlattığım kampanyaya destek vererek Adam ve Omar'ı ailesi ve kardeşleriyle beraber Kanada'ya getirin. Bunun bir an önce gerçekleşmesi ve en azından geçmişte olduğu kadar insani şartlarda Kanada'da yaşamaları için yardım edin diyerek destekçilerine Sesleniyor. Bu göçmen e, hakları ve sığınma hakkı açısından son derece önemli ama tabii ki yetkililerin kimi zaman verdikleri sözlerin arkasında dahi durmamaları son derece e, hayal kırıklığı yaratıyor insanda. Kimsenin işkence görmediği ve serbest dolaşımla istediği yere istediği zaman gidebildiği bir dünya dileğiyle esen kalın.